Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves-salatu ves-selamu ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Bir kardeş soru soruyor, bir hadisi naklediyor ve diyor ki bu hadiste geçen kişi cehennemliklere ait ameller, işler ve nihayetinde o kişi aslında göründüğü gibi değil cennetliktir veya hut cennetliklere ait ameller, işler ve nihayetinde bu kişi cehenneme gider ancak ameller hatimeleri iledir yani sonuçları iledir. Bu hadisten ne anlamamız gerekir? Bu hadise yani bu soruya cevap verirken benim aklıma Buhari'de ve Müslimin, Buhari ve Müslimin muttafakun aleyh rivayet ettikleri bir hadis geldi. O da buna benzerdir. Orada hadis şu şekilde عن أبي عبد الرحمن, عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المسلوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مدغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتاب رزقه وأجلي وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله إلا غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. Fijed xulluhe, fijed xulluhe. Wa inna eħadekum, le jamelu bi jameli eħli n-ner, hatteme jekune bejnehu, bejnehu ille vira. Fijes pluk u għaliehi bi jameli eħli l-ġenne, fijed met Mealen diyor ki Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh dedi ki doğru sözlü ve doğru sözlü olduğu tasdik olunan Resulullah aleyhissalatü vesselam bize şunu anlattı. Sizden her birinizin hilkati yani yaratılışı annesinin karnında kırk gün süre ile nutfe olarak bir araya getirilir. Sonra bunun kadar bir süre alaka olur. Sonra bunun kadar bir süre Mudgah yani bir çiğnemlik et olur. Sonra ona melek gönderilir. Melek ona ruh üfler ve şu dört hususu yazmakla emir olunur. Rızkını, ecelini, amelini, bedbaht mı, mutlu mu olacağı, ey yani cennetlik mi, cehennemlik mi olacağı, sa'id mi, şakî mi olacağı yani salih mi yoksa günahkar mı olacağını yazar. Dikkat edin. Anne karnında dört aylıkken, 120 günlükken bu nutfe, alak, ey e, bu evreleri geçirdikten sonra bu dört şeyi Allah azze ve celle meleği gönderir. Ona ruh üfler ve bu dört şeyi yazar. Rızkı, eceli, e, ameli, bedbaht mı mutlu mu yani cennetlik mi cehennemlik mi olacağını yazar. Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah hakkı için hiç şüphesiz sizden herhangi bir kimse cennet ehlinin ameliyle amel eder. Nihayet kendisi ile cennet arasında ancak bir arşın kalmışken kitapta yazılan kader onun aleyhine ileri geçer ve o da cehennemliklerin ameliyle amel eder. Böylelikle oraya girer ve hiç şüphesiz sizden herhangi bir kimse cehennemliklerin ameliyle amel eder. O kadar ki kendisi ile cehennem arasında ancak bir arşınlık mesafe kalır da kitap onun hakkında ileriye geçer. O da cennet ehlinin ameli ile amel eder ve cennete girer. Bu hadis son kısmı soruyla alakalı bölümdür. Yani demin bize sorulan yani bu nasıl oluyor da. Kişi cennetliklere ait amel işliyor, sonra cehennemlik oluyor ya da kitaptaki hüküm öne geçiyor. Ya da cehennemliklere ait ameller işliyor, sonra kitaptaki hüküm öne geçiyor ve cennetlik oluyor. Bu hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam birçok hikmeti bize haber vermiştir. İnsanın hem yaratılma durumunu haber veriyor ancak bunun üzerinde çok durmayacağız soruya cevap olsun diye. O nütfe olması, alaka olması, mudga olması gibi evreler bir damla sudan mudgaya dönmesi ve ruh üflemesi. Rızkı, eceli, ameli salih mi, bedbaht mı olacağı, e, mutlu mu, bedbaht mı olacağı melek o an yazar. Tabi melek bu bilgileri nereden getiriyor? Ey Allah Azze ve Celle levh-i mahfuzda yazmış olduğu hükmü insanoğlu... 120 günlük yani 4 aylıkken ona ruh üflerken bu şeyleri o melek bir daha oradan aldığı bilgiyi yazar. Ve aynı şekilde cennetlik mi cehennemlik mi olacağını da yazar. Dolayısıyla şu an cennetlik yani Allah Azza ve celle dileseydi şu dünyayı imtihan yurdu olarak yaratmaz...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 o zaman yine bu insanların sayısında bir değişiklik olmazdı. Yani Allah bizleri dünyaya gönderip imtihan etmeden de siz cennet ehlisiniz dediği cennet ehlidir, siz cehennem ehlidir dediği cehennem ehlidir. Yani şu an levh-i mahfuzda hangimizin cennetlik, hangimizin cehennemlik olduğu yazmaktadır. Dolayısıyla ancak bu yazgı, bu yazgı, Allah Azze ve Celle'nin ilmidir. İlminin her şeyi kuşatmasıdır. Kullarının halini bilmesidir. Yani Allah Subhanahu ve Teala biliyor ki kim hangi ameli işleyecek. Allah Azze ve Celle ey rızıkları ona göre takdir etmiştir. Ecelleri belirlemiştir. Ve bunlar levh-i mahfuzda yazılıdır. Ancak kişi öyle ki hadiste ifade edildiği şekliyle Alleen dat was in Ifadet Tibi, vooral Lahi la ilaha illa gajru. Kendis in dambashka illa, Allah derim ki buur. En al is dat was Salam. In ahadacum, leyamalu bi ameli ehlil hatta kuna baina huwa baynaha illa il lehira. E hatta u lekidur, sis dan be residuar ait, ameller, işler, Cennetliklere ait ameller işler ve o cennete girmesine bir zira, bir dirsek boyu kala fe yasbiku aleyhil kitabu fe yamelu bi ameli ehlin nar. Ancak cennete girmesine bir zira kala, kitaptaki yazılı hüküm öne geçer de ve bu kişi cehennem ehlinin amelleriyle amel eder, cennete girecekken ey cehennem ehli olur. Peki bu kişinin cehennem ehli olması nedir? Allah oraya yazdığı için mi cehennem ehlidir? Yani kişi cennetliklere ait amelleri işledi sonra kitap geldi tabiri caizse bunun dünyasını başına yıktı. Allah onu haşa cebir var da böyle anlamamak gerekir. Allah azze ve celle insana verdiği bir cüz'i irade var. Allah subhanehu ve teala biliyor ki hangi kul nasıl amel edecek. Allah biliyor ki bu adam cennetliklere ait ameller işledi. Ancak hayatının sonlarına doğru bu adam ey azacak, ey sapacak, ey kalbine bir fitne düşecek, ey e, cahiliyeye, şirkeye ya da Allah azza ve celleye isyan edecek ameller işleyeceğini bildiği için Allah azza ve celle o bilgisini oraya yazmıştır ve kitaptaki hüküm böylelikle öne geçmektedir. Yani kitabın sözünün hak olduğu orada ortaya çıkmaktadır. Demin dedim ya Allah azza ve celle dileseydi bizi imtihan etmeden siz şu falanlar cennete siz cehenneme diyebilirdi. O zaman insan derdi ki ya Rabbi bize bir imtihan etseydin biz sana itaat edeceğiz veya biz ibadet edeceğiz. Aynı ruhlar aleminde "Eles tu rabbikum? Kalu Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" dediler ki evet denmesi gibi. İnsanoğlu bunu diyebilirdi ancak Allah Azze ve Celle insanı gönderdi ve onu bizzat yaptıklarına şahit tutmaktadır. Hatta öyle ki ayette geçtiği gibi kitabını oku diyor Allah Azze ve Celle. İkra kitabı. Kitabını oku. O kişi bakar ki bu kitap nedir ki küçük büyük hiçbir şey bırakmadan saymış. Dolayısıyla dolayısıyla kitaptaki hüküm Allah azza ve celle'nin bilmesidir ve ameller hatimeler iledir yani sonuçları iledir. Kişi son nefesinde mümin olarak vefat etmişse, ey Allah'a teslim olmuş bir kimse olarak ölmüşse, son sözüyle ilah illallah olarak ölmüşse, kalbi imanla dopdolu olarak ölmüşse İlim ehli diyor ki bunun geçmişte diyor günahları olsa bile bu adam büyük günahlar işlemiş olsa bile veya müşrik olsa bile aynı şunun gibi aynı şunun gibi mesela Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam e, onun Aleyhissalatu vesselam'ın vefatından sonra e, Rumlara karşı Rumlara karşı savaşınca eee Allahualem Yermük savaşıydı bu. O Rumların komutanlarından bir tanesi öne çıkıp Halid bin Velid ile iki kelime konuşması. Daha sonra Müslümanların safına girip kendi ordusuna karşı savaşıp orada inşallah şehit olması. Ve ne bu adam sadece şehadet getirdi, ne gusletmiş, ne bir rekat namaz kılmış ne de başka bir şey. Halbuki ömrünü küfre hizmetle geçirmişti. Bir bakıyorsunuz ki son halinde ey iman etti ve Müslüman olarak e, öldü ve Allah yolunda cihad ederken öldü. İşte bu bu hadisin ifade ettiği hükümdür. Yani ikinci bölümünde geçen ikinci bölümünde geçen hadisin. Wa inna ahadakum. Le-yamelu bi-ameli ehlinnâr <gülüyor> hattemâ yekûne beynehu ve beynehe ille zirâ. Diyor ki, sizden birisi diyor, cehennem ehlinin amelleriyle amel eder, öyle ki cehenneme girmesine bir zira kalır. Fe-yasbiku aleyhi'l-kitâbu fe bi-ameli ehlil Öyle ki diyor, bir zira kalır cehenneme girmesine, son anda bir zira kala, Cennetliklere ait bir amel işler de bu kişi cennet ehli olur. Ey cennete girer. Dolayısıyla az önce verdiğim örnekte olduğu gibi ya da tersi bir örnek verecek olursak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yine bir cihat esnasında şu an ismi aklıma gelmiyor bir Ee, bir tanesinin yani Müslüman savaşçılardan bir tanesi için savaştan sonra cihattan sonra övgüyle bahsediyorlar cihat meydanında diyorlar ki diyorlar ki allah Alem Kuzman olabilir ismi <gülüyor> diyorlar ki yahu o ne kadar güzel cihad etti düşmanın içine nasıl da atılıyordu öyle deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki o dedi ateştedir Bir sahabe diyor ki ben merak ettim aleyhissalatü vesselamın bu sözü üzerine diyor onu aramaya başladım. Baktım ki insanlar içerisinde yok. Gittim diyor yaralıların içerisinde onu ararken ben onu yerde gördüm eline aldığı bir kılıncı ey kalbine batırdı. Yani bir bıçağı hançeri kalbine batırdı. Niçin o kişi intihar etti? Yani ne kendine layık görmedi kendine yediremedi bu şekilde. E, yaralanması veya hutiyenik düşmesi gibi böyle bir şeyle ne yaptı? İntihar etti. Aleyhisselatü Vesselam ise o zaman o sahabe dedik, diyor ki, dedim ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam doğru söyledi. Sadaka Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla bu sebeple selefimiz selefimiz der ki el imanu beynil havferraca. İman Kork, umit ve korku arasındadır. Bu ehl-i sünnetin hakidesidir. Yani, Onlar cehenneme girmekten korkarlar Ve Cennete girmeye ümitlenirler. Ibadet ederken Bile, ibadet ederken Bile, Rabbim benden bu ameli kabul etmezse Ya da benim bu Amelimin hakkını ya veremiyorsam Korkusuyla beraber Ey ecrini de ümit ederler. Onlar günah işledikleri zaman Allah'ın gazabını celbetmekten korkarlar. Ve bunun için ne yaparlar? Bu korkuyla, bu korkuyu imanla beraber, imanın gereği bu korkuyla beraber Allah'ın merhametini de ümit ederler. Ne tek başına ümit, ne tek başına korku. Bu batıl bir akidedir, batıl bir inançtır. Ancak ümitle beraber korku. El imanu beynil khaffar <gülüyor> reja. İman ümit ve korku arasındadır. Dolayısıyla dolayısıyla şu cennetliktir demek. Yani hakkında ayet ve hadis yoksa e, ki bu ancak vahyin nazil olduğu dönemde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken olan bilen bir şeyle mümkündür. Ey biz cenneti ümit ederiz. Ancak hiçbirimiz akıbetlerimizi bilmeyiz. Dolayısıyla kişinin kendi kendine ben cennetliyim demesi veya Halkın dilinde çok yaygın olan benim kalbim temiz deyip kendini temize çıkarması gerçekten ashabımızda görülen bir hal değildir. Veyahut kişinin kendini çok... Ben, ben cehennem ehliyim ya da cehennemliyim demesi gibi kesinlikle bunlar batıldır. Ey ne olacak? İman, korku ve ümit arasında olmaktır. Dolayısıyla... Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu sebeple buyuruyor. Kimin son sözüyle İlahe illallah olursa cennete gider. Veyahut Veyahut Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bundan ötürüdür ki sıkça sıkça din üzere sebat için duaya teşvik ederdi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Bu şekilde Allah'a kavuşuncaya kadar din üzere sebat vermesi için Yüce Rabbimize dua ederdi. Enes radıyallahu anh'in rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Ya mukallibel kulub febt kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım benim kalbimi senin dost doğru e senin dinin üzere sabit kıl. Ey ya da dualarında ey Allah mefbit akdamen ala siratakal mustakim ey Rabbimiz senin doğru yolun üzerinde ayaklarımızı sabit kıl Allah Resulü was vesselam bir hadiste buyuruyor ki yarınımın ne, yarınımın ne olacağını ben bile bilmiyorum dolayısıyla işte bu sebeple bizim Surekli sürekli hassas olmamız Allah Resulü sallallahu haber verdiği gibi inni estağfirullah ve etûbuhu fi yevmin ekseren min 70 merre ben günde 70 defadan fazla Allah'a tövbe istiğfar ederim buyuruyor Aleyhissalatu vesselam. Yani o günahsız olduğu halde Aleyhissalatu vesselam bunu yapıyorsa bizim halimiz nice olur. O halde e, salih amellere karşı düşkün, gayretli, istekli Tembelliğe kapılmadan çünkü her an ölüm bizi yakalayabilir. Bu hassasiyetle Rabbi, Rabbimize kavuşmak ve istikamet üzerinde kalmak için çokça dua etmemiz gerekir. Hiç kimse amellerine güvenip ben cennetliyim demesin. Ancak Allah Azze ve Celle'nin haber verdiği cennetliklere ait amellere de sımsıkı sarılsın. Ve bu konuda gayret göstersin. İşte bu sorulan soruyla ilgili şu açıkladığımız hadis, ey bu konuda kitapta geçen şekliyle kitabın hükmünün öne geçmesi, Allah'ın bilgisi, Allah'ın bilgisi de o kul, kulunun ne yapacağını bilmesidir. Allahu Teala son nefesimize kadar bizlere istikamet versin. Bizleri dosdoğru yol üzerinde sabit kılsın. Kalplerimizi O'nun dini üzere sükun buldursun ve bizleri ancak Müslümanlar olarak öldürsün. Ve hâzihi vallahu âlem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala âli Muhammed subhâneke Allahümme bi hamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbu ileyhi.